allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi evvela kelime-i şehadetle gönderdi. Herkesin buna inanıp bunu okumasını ilk olarak farz etti. Buyurun okuyalım. Eşhedü <Sessizlik> Bu kelime tasdik edilince insanlar imana gelince Rabbimiz namazı ilave etti. Mi'raj gecesinde namaz farz edildi namazla tasdik edilince Rabbimiz zekatı ziyade etti, ekledi. Zekatla da tasdik edilince inanılıp yapılınca Rabbimiz orucu ilave etti. Oruç da tasdik edilince Rabbimiz hacci ekledi. Daha sonra da Cihadı kattı ve böylece dini i mübin İslam'ı ikmal eyledi, tamamladı. İslam'ın şartları beş, bir rivayet altıdır, altıncısı da cihattir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramdan birine, İslam şartlarını arz ettiği altıncı olarak hakimin müstedrekinde rivayet ettiği hadis-i şerifte cihadı ekledi. O kişi Ya Resulallah dedi iman ettim. Fakat <gülüyor> hadi namazla <da> kılalım. <gülüyor> Oruçlan, hac, cihat, külfetli işler bedeni yoruyor. Benim vücudumun kuvveti yok, zayıftır, hastadır, yaşlıdır. Zekat da paraya dayanıyor, bende para gücü de yok. Nasıl olacak deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "La sadaka ve la fe lem tedkhulü'l cennet." Sadaka yok, cihat yok. Sen cennete neyle gireceksin bu? O vakit tamam bütün şartları kabul ediyorum. Gücümün yettiğince yapacağım buyurdu. Efendimizle böylece biat ettiler, sözleştiler. O da Resulullah'a biat edenlerden oldu radıyallahu anh. Şimdi okuduğumuz ayet-i cemiyle cemile Rabbimizin biz inanan kullarına nidâsıyla başlıyor. Ya eyyühellerine amenu. Ya harf nidadır, seslenme harfidir, dostun dosta çağrısıdır. Rabbimiz bizim Mevlamız, sahibimiz, dostumuz, en büyük dostumuz, o bize sesleniyor. Ben size seslenmesem, ben sizi hak ve hakikati çağırmasam cehennemin dibine gidecektiniz. Dönün bu yana bakalım bak neler size emredeceğim. Size dünya ahiret kârlarınızı göstereceğim, zararlarınızdan sizi sakındıracağım, eyyuha, harfi tembihtir, tembih uyandırma ve uyarmadır, uyanın da duyun, çünkü uyuyan adam evi yansa duymaz onu, mahalle yansa anlamaz, ateş bacayı sarsa anlamaz, ne vakit içeride dumanlar tüter, adamın burnunun tıkar, nefesini keser o vakit, o bir de kalkar bakar boğuluyorum ne oluyor ya ev yanıyor o vakit kaçmanın yolunu arar ama uyurken anlamıyordu onu uyanınca anladı onu. adam sarak hastalığında bir bayılıyor ateşe düştü anlamaz o e işte demek ki ayık olmak lazım laf anlamak için kar zarar anlamak için ayık olmak lazım Rabbimiz ey Yuhaa ey Yuhane demek kafa gözleriniz açık Havşan gibi ayakta uyuyorsunuz. Uyanıkız zannediyorsunuz. Halbuki uyuşuğun birisiniz. Dünya içlerine uyanıksınız. Ahiretten bir haberiniz yok. Kafilsiniz. Uyanın. Ben sizi dünya ahiret saadetine çağırıyorum. Ellezîne <gülüyor> âmenû Ey inanmış kullar. Rabbimiz bizim imanımıza şahitlik ediyor elhamdülillah. Siz müminsiniz buyuruyor. Ben sizi kabul ettim buyuruyor. İmanınıza şahitlik ettim buyuruyor. وَكَفَا بِللّٰهِ شَهِيدًا şahit olarak Allah yeter biz imanlıyız elhamdülillah Rabbimiz biliyor onun için de bize emrediyor imansızların canı cehenneme ne namaz farz ne oruç farz ne haç farz ne zekat farz ne içki haram ne kuvar, ne zina ne faiz hiçbir şey haram değil neden? E, imanı yok herifin ne diyeceksin ona ebedi cehenneme gidecek sevabı yok günahı yok insanın iki tarafı olursa hem sevap hem günah ona tartık koyarlar da tartarlar e sırf günah herifte değil sevap yok hayır yok nesine tartı He? tartı lazım değil Rabbimiz öyle buyuruyor biz onlara kıyamet gününde terazi mizan dikmeyeceğiz ya. ey inananlar İmam-ı Hasan radıyallahu anh buyururdu ki Allahu Teala Hazretlerinin ey inananlar buyurduğunu duyduğunuz zaman kulak kabartın. Çünkü peşinden mutlaka ya bir emir gelecek onunla emir olacaksınız. Ya bir yasak gelecek ondan nehri olacaksınız. Onun için ey inananlar ifadeleri Kur'an-ı Azimüşşan'da müminlere çok büyük emirleri ve nehirleri getirmektedir işte burada da en inananlar buyurulduktan sonra İslam'ın beş temelinden birisi bize emrediliyor kütübe aleyküm oruç size farz edildi ne güzel oldu elhamdülillah. Şimdi ey inananlardaki inceliği anladıysanız dostun dosta çağrısını dostun dostu uyarısını ve dostun dostuna imanla şahitliğini anladıysanız peşinden gelecek emirin zorluğu size hafif gelecektir. Çünkü bu dostça bir nida, dostça bir emir Karına iyiliğine bir davettir. Oruç. Bunda sayısız hikmetler var arkadaşlar. İlk hikmet, başta düşünülecek şey nedir? Bu bizim Rabbimizin emridir. Rabbimizin emri olduğu için, bundan büyük hikmet aranmaz. O ne buyurduysa yerli yerindedir deyip, evvela kabul edildikten sonra, tıbbi olsun, sıhhri olsun, bedeni olsun, içtimaî olsun, sayısız hikmetler vardır tabi ki perhizin insana ne kadar faydalı olduğu midenin bir ay nasıl dinlendiği sıhhat kaynağı olduğu fakir fukaranın açın açığın halinden anlaşıldığı efendim ne bileyim sayısız hikmetler mulahaza edilebilirse de en büyük hikmet Rabbimizin farzı oluşudur bunda daha bir şey aranmasa yeridir çünkü o mutlaka senin benim aklımın köşesinden bile geçemedik karlarımızı gözeterek bir şey emretmiştir. Hangi şeyi de yasak ediyorsa mutlaka onda senin dünyanın sonuna kadar altından çıkamayacağın zararları, bulamayacağın zararları bilmiştir de yasak etmiştir. Onun için zaten onun emri ise, onun yasağı ise, o da Rabbul Alemin kainatın alemin Rabbi hepimizin Mevlası ise daha bir şey düşünmenin manası yok. Kütübü aleyküm ya. Ama hakaret mahiyetinde hafife alarak, küçümseyerek işte efendim namaz spordan ibarettir. Oruç perhizden ibarettir diye kafir ol. Çünkü bu Allah'ın en büyük emirlerini küçümsemek olur. Belki oruçta bir perhiz gayesi de mülahaza edilebilmiş olur. Efendim namazda tabi bir hareket canlılık vardır ama bu koca namazı, koca orucu sen kaldırıp tabi spor gibi, periz gibi küçümsersen, anlaşılıyor ki dinsiz imansın, birisinde böyle konuşuyorsun. Böyle konuşanları uyarım. Tehlikede Oruç size farz edildi. Oruç nedir? İmsak'ten iftara. İmsak bu takvimlerin imsak dediği vakit son huduttur buradan ileri bir dakika bile geçmeyin evvelce imsak erken yazılırdı takvimlerde 20-25 dakika pay bırakılırdı ki adam düşerse o payın içine düşsün de orucu zedelenmesin diyerek şimdiki takvimler son hududu almıştır artık ondan öte bir dakika bile geçen şüpheli vakte ve neudübillah yani orucunuz zedelemeye kadar gider onun için saatinizi güzel kurun ayarlayın ne edin edin o imsak vaktini bir dakika bile geçirmemeye çalışın inşallah İftar biliyorsunuz akşam ezanı saatidir ezan vakti olduğu vakitte ezanı duyma lüzum yoktur ezan belki duyulamayacak bir yerde olursun müezzin gitmiştir yemeğe belki beş dakika kafadan koymuştur geç olur sen ona bakma ezan vakti oldu mu ama saatine de iyi bak senin saatin yanlış olur o da tehlikedir doğru vakit geldiğini anladın iftarı acele yapmak sahuru geç yapmak sünnetlerden tacir iftar ve tekhir sahur min sünnel-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ehabbukum ile yâ acelikum sizin içinizde en çok sevdiğim orucunu en evvel açanınızdır. Tabii hatta Allah-u Teala buyuruyor, kullarımın içinde en çok sevdiğim en evvel iftar yapan. Neden? Sahuru da geç yapar. Adam şimdi yatmadan evvel teravi kılıyor, gidiyor kahvede oturuyor, lak lak lak lak geliyor saat birde iki de neyse yiyor bir şeyler yatıyor aşağı. Ne sabah namazı var ne bir şey. Var olmaz İlla sahuru geç yapmalı nasıl teravihten sonra yatmalı kalkmalı teheccüdünü de kılmalı bir yandan sofra hazır olur efendim birkaç rekatta gece namazı kılarsın o arada sofra hazır olana kadar 20 dakika kala 25 dakika kala imsake başlarsın yeme. artık imsaklan ağzını çalkalarsın çünkü son vakitte olması kuvvetli sünnettir o da neden erken yiyen adam iftarı da geç yapan adam mesela akşam ezanı okundu yarım saat sonra iftar yapıyor bu adam sanki ne demiş oluyor ben dayanıklıyım canım ben dayanırım yani hiç zorlanmıyorum demiş oluyor Mevla Teala bu zorlanmama hareketini beğenmiyor ne istiyor İlla benim karşımda ezilin, büzülüm de acıyım size Kulluğa bu yakışır, diklenmek yakışmaz, boyun kırmak yakışır, onun için sahuru niye geç yapıyorum, e dayanamıyorum, ben acizim Rabbi. son vakitte yiyorum İftarı niye acele? E, bekliyorum eli kulağında, ezan okunsun hemen iftar edeyim, e ben kulum, acıktım dayanamıyorum, Rabbim o zaman acıyor bize Geç bırakan adam, geceleyin oruç tutmuş oluyor, e akşam ezan oldu gece girdi Yarım saat geçti, geceliğin oruç tuttun. Gece oruç tutmak nedir? Bidattır. Gece oruç tutulur mu? Onun için ne yapacaksın? İftar vakti olur olmaz, bismillah. Tamam. Akşam namazını kılmadan iftar edeceksin. Yemek, yemek şart değildir. Bir hurma, hurma sünnettir. İftarda da sahurda da hurma sünnettir. Hurma mübarek öyle bir meyvadır ki, ondaki kuvvet hiçbir vitamin kalori hiçbir şeyde yok. İnsan şahurde hurma yesediyor. Ta akşam iftara kadar vücudundaki bütün kalori vitamin yediklerini, sahurda yediklerini şeyi çıksa da hurmanınki iftara kadar çıkmıyor. O kadar kuvvet var onlar. Ona ikram etmeli, hürmet etmeli onu iftarda da sahurda da istimal etmeli efendimiz illa hurmayla hurma bulamadın su sünnet böyle ondan açılacak ondan sonra demek ki oruç imsakten iftara yemeden içmeden ve aileye yakınlıktan cinsi münasebet kastediyorum yoksa yanına gitmek demek değil ama tehlikeli bir durum varsa, gençlik varsa, şehvet varsa o vakit yanına da yanaşmamak iyidir. Çünkü bir tehlikeye sebep olursa, orucun fesadına çekecekse işi, oruçluyken hiç yanına gitmemek eftaldir. Kendine sahip olabilenler için bu konu mevzu bahis değildir. O vakit cinsi münasebetten zaten uzaklaşmaktır şart olan. Ta iftara kadar bu üçünden insan sakınacağı. Bazı kadınlar hayız halinde, nifas halinde oruç tutuyorlar. Bu haramdır. Kadının hasta hallerinde namazı da orucu da yasaktır. Ancak namazları aftır, orucu güne gün kaza edecektir. Çünkü oruç senede 5-10 gün kazası varsa vardır. Namaz tabi her ay kaç gün, kaç vakittir onun için o affedilmiştir. Bunu da bilsinler, bilmeden yapanlar var harama gidiyorlar oruç tutulmaz şunu da bilmiyorlar cinsi münasebette insanın erkekten kadından suyun gelmesi şart değildir bazıları su gelmiyor diye cinsi münasebette bulunuyorlar su gelmedi diye oruçluyuz zannediyorlar halbuki 61 gün kefaret cezası yükleniyorlar bu kadar cahil bir millet var bu memlekette bize neler soruyorlar neler soruyorlar Cinsi münasebette erkekten kadından su gelsin gelmesin fark etmez hem gusül icab eder hem de oruç kefaret gerektirir bozulur 61 gün ceza gerektirir peş peşe tutulması gerektirir Onun için bunu da duyurayım geçen seneler başıma geldi bunu bilmeyenlere rastladım evet. Onun için siz de duyun bunu imzakten iftara bu demin anlattığım oruç avam orucudur, avam sıradan Müslümanlar demek, ikinci bir oruç var havas orucudur, havas demek özel kullar, onların orucu nasıl, onlar yemeden ismeden cinsi münasebetten kaçtıkları gibi Allah'ın bütün haramlarından kaçarlar, İşte bu özel kulların orucudur, haramlardan sakınmayanların oruçlarının fazileti yoktur. Aleyhissalatu vesselam ne buyurdu? Hamsunu zatturunes sahip. 5 şey oruçlunun orucunu bozar. Bozar demek oruç bozuldu, güne gün veya kefaret lazım geldi manasında değil, sevabını giderir. El kedi bu yalan. Bir adam oruçluyken bir yalan söyledi, o orucun hayrını gör, sevabı gitti. Vel <gülüyor> gıbetü oruçluyken bir Müslümanın ardından arkasından istemediği bir laf etti, gıybet, o orucun hayrı gitti. Ven nemimecu, dedikodu. Oturdum bir yerde şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Oruçluyken o orucun sevabı gitti. İki tane kadın geldi. Ya Resulullah dediler. Biz oruçluyuz. Akşam iftar edecek, oruç açacak da bir şeyimiz yok, fakiriz. Bize Beytül Mal'dan bir şey erzak akşam iftarlona. Aleyhisselam buyurdu ki siz İftar ettiniz dediler bizim akşama bile yiyeceğimiz yok diyoruz sana sen diyorsun bize iftar ettiniz nerede ne bulduk tükürün mü bir tükürdüler ağızlarından leş gibi parça parça etler atladı dışarı onlar da şaşırdılar bunlar nereden geldi efendimiz buyurdu ki siz Allah'ın helal ettiği yemeklere kendinizi haram ettiniz yasak ettiniz oruca niyet ettin mi helal olan yemekler tabi insana yasak oluyor oruçluyken Helalları kendinize haram ettiniz hani oruca niyet ederek ama Allah'ın her zaman haram ettiği ölü kardeş etini yediniz. Gıybet ve dedikodu ederek. İki kadın evde oturmuşlar, akşama kadar dedikodu dedikodu oruçlular. Efendimiz'e gelmişler iftarlık istiyor. Bir de tükürdüler, rezil oldu gitti. Kadınlar bu işi çok yapıyor ama şimdiki erkekler de karıları geçti. Bunların da ağzı çorba tutmaz. Bu millet oldu hep dır dır dır. Ben erkeklerden daha pede bıktım. O kadar dedikoducu millet. Kimse yapmasın bu işi. Hele oruçluyken hiç yapmasın. Ne alem adamsın. Yemeden içmeden duruyorsun. Aç aç duruyorsun da bir de sevabında kaybediyorsun. Ne enayi adamsın. Senin kadar enayi varsa o da sensin. Yakma yağmını. Bel yemin ülke hadip ediyor yalan yere yemin etmek kalkacak bir tane patates üçün, iki tane yumurta için işte, vallahi beşe aldım, billahi şu kadara satarım bilmiyor. ne bunu, Allah'ın adını yalan yere konuşuyorsun ya doğru yere bile konuşmamak lazım çünkü insanın ağzı yemine alışır rastgele yerde Allah'ın adını kullanır, helak olur gider memleketi ıssız eder onun uğursuzluğunun belası, yalan yemin çok ve nazaru ve şehvetin Şehvetle bakış, çıplak kadınlara, çıplak dergilere, çıplak gazetelere, filmlere veya sokakta geçen canlı çıplaklara, dört ayaklılara bunlara bakarsanız şehvetle o orucun da sevabı gitti. Onun ee, için dikkat edelim, orucu muhafaza edelim. İşte özel kulların orucu neymiş? Bütün haramlardan oruç tutarlar. Hiçbir yasak istemezler. Gözünü namereme bakmaktan korur, kulağını çalgı türkü, dedikodu kıybet iftira dinlemekten korur, dilini yalan dedikodu kıybet iftira söylemekten korur, efendim elini ayağını harama tutmaktan, yürümekten, kalbini kötü düşünmekten, her tarafını Allah'ın yasaklarından saklar, bu adam özel kulların orucuna mazhar olur. Bir de var, اَخَصُّ <gülüyor> الْحَوَاسُ en hususi kulların orucu Bu üçüncü derecede kaliteli oruçtur Bu kimlerin orucudur? Kalbine Allah'tan başka bir düşünce Bir dert, bir aşk, bir sevgi Bir muhabbet bir maksat Bir matleb, bir arzu, bir istek Geçirmeyenlerin orucudur Bu bizim ağzımızın kaşığı pek değil ama Yine de Allah Kerim O makamlara da kavuşuruz inşallah Sen şimdi imsak'tan iftara kalbinde zerre kadar bir şey düşünmeyeceksin Allah'tan gayri değil imsaktan iftara kadar. İnsan yeme, denişmeden hanıma yanaşmadan iftara kadar durur. Ama bu ne zamana kadar? Ta Allah'a kavuşuncaya kadar Allah'tan başka bir şey kalbe sokmayacak. Bu ne büyük oruç. Sen bir damla bir su içsen, bir yudum yemek yesen nasıl orucun bozuluyor? o bin sene yaşasa bir saniye Allah'tan başkasını düşünse orucun bozuldu diyor e bu adamlar Allah'ın zikriyle fikriyle tarikat-ı aliyeye girmiş manevi yollara seyri sülüke çalışmış kalbine Allah'tan başka bir şey bırakmamış zikir süpürgesiyle kalbi süpürmüş saflaştırmış berraklaştırmış Allah'ın cemalinin nuru o kalbe yağmış nurları tecelli etmiş o kalp sahibine teslim olmuş artık onda başka bir dert kalmaz Rabbim o kalplerden bize de ihsan eylesin. Amin. Ee, dünya işine geldi mi en iyisi olsun. Ahiret işine geldi mi en aşağısı idare eder değil mi? Ee, şimdi üç türlü oruç söyledik. Hangisi olsun? Hoca ben birinciyi zor beceriyorum canım öbürlerini pek zor. Öyle mi? Peki sana... Bir daire mi vereyim, bir apartman mı? Apartman ver. Apartman vereyim bir mahalle, mahalle ver. Mahalle vereyim İstanbul, İstanbul'u ver. Türkiye'yi versen daha iyi ol. Dünyayı versen daha iyi ol. Hiç doymuyorsun değil mi? Toprak doldurası. Ama ahiret işine geldi mi? Cennete girelim de hoca çöpçi olsak da idare eder. Cennette ne çöp var, ne çöpçi var? Çık dışarı. Sen ahireti küçümsüyor musun? Cennetin en üstüne çıkayım desene. 50-60 senelik dünya ya var ya yok. Çoğu gitti azı kaldı bu nefesler her an bitmek üzeredir. Bu kadar. Elden çıkacak fani zahil olan dünya için en iyi olsun. Ahiret, ebedi hayat en aşağısı idare eder. Seni gidir seni sahtekar. Sen ahirete doğru inansaydın böyle konuşmazdın. Dünya gözüne yakın, gönlüne yakın. Ahiret gözüne uzak, gönlüne de uzak değil mi? Ahiret gönüllerimize yakın olsun arkadaşlar. Allah'ım dünyayı gözlerimizde küçük etsin. Amin. Ahireti kalplerimizde büyük etsin. Allah'ım ölüm bizi uyandırmadan uyandırsın. Amin, Amin ya Rabbel Evet. Oruç. <gülüyor> ne gibi farz edildi size? kemâ kütübe alellezîne min sizden evvelki ümmetlere farz edildiği gibi dünya kuruldu kurulalı oruç ibadeti vardır Adem babamızdan son peygambere kadar oruç tutulmuştur ancak bu Ramazan-ı Şerif bir ay olarak değil de Adem Aleyhisselam her ayın 13, 14, 15'ini tutar Eyyam-ı bir yıl. Bazı ümmetlere aşura günü, bazı ümmetlere ayın başı sonu böyle farzlar vardı. Aynı oruçtu, günleri farklıydı. Bizim ümmete bir ay Ramazan orucu farz edildi. Elhamdülillah. Son ve en mükemmel din budur. Elhamdülillah. Bize ihsan edildi bu mübarek ay. Başka ümmetlerce yoktur. Sizden evvelkilere de farz edildiği gibi Size de oruç farz edildi لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Ola ki bu sayede Oruç sebebiyle Emirlerimi tutar Yasaklarımdan kaçarsınız Oruç size takva kazandırır Demek ki bütün ibadetlerin gayesi Özellikle orucun Kazandıracağı nedir? Takva Ne demek? Allah korkusu, Allah saygısı Haramlardan sakınma hissi ve duygusu. Yoksa ibadetlerin, namazların, oruçların kabul olmadığına işarettir. Kıldığın namaz seni kötülükten alıkoymuyorsa sen namaz kılıcı değilsin. Kıldığın namaz suratına kirli çaput gibi vurulacaktır buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. اِذَا عَلَمْ تَنْهَكَ صَلَاتِكَ عَنِ الْفَحْشَةِ فَلَسْتَبِ النُسَلِّمْ فَرُدَّتْ صَلَاتُكَ عَلَىٰ وَجِكَ oruç tutuyorsun haramlardan sakınmıyorsun anla ki o oruç bir şey yaramadı kabul gözükmüyor bütün ibadetlerden maksat takva Allah korkusu Allah saygısı çünkü oruç ne yapar şehveti kırar şehvet nedir haramlara karşı olan meyil ve istektir haramlara karşı olan duygu istek temayül Oruç sayesinde Kırılacaktır Kırılamıyorsa anlaşıldı ki o oruç Oruç değil İnsan Öyle bir yaratıktır ki Bu mide öyle bir uzuvdur ki Bu tok oldu mu Bütün vücudun Azası acıkır Bu aç oldu mu Bütün beden tok olur Düşünün ki Karnınız tok Karnı tok alan adam şimdi ne düşünür? Nereye bakayım? Ne dinleyeyim? Ne konuşayım? Nereye gideyim? Neden? Karnı doydu ya. Korbayı şişirdi. Şimdi artık onun derdi müfettişlik. Karı kız mı seyredecek, şarkı türkü dinleyecek, film seyredecek, oraya gidecek, buradan gelecek. He, i̇şi çok. Karnı doyduğu için. Karnı tok olanın ne oluyormuş? Bütün uzuvları acıkıyor. Ama karnın aç oldu mu ne oluyor? Her taraf tok Şimdi adama diyorsun ki şuradan karı geçiyor baksana herif diyor ki gözümün feri yok ki diyor ya Aç herif aç ayı oynar mı? Nereye bakacak? E şimdi şarkı markı dinlesin kapatın şunu diyor kafam götürmüyor Başım ağrıyor e tabi oruç Hele bir de sigaracı, dumancıysa o akşama yakın hepten tüsüleniyor. Yanıma yanaşma, barut. Sinir hastası. İkindi ile akşam arası kulaklar düşüyor. Öğlen ikindiye kadar ki, akşama doğru tam açlık. Öyle. Ne hoş oluyor be. Bakıyorsun on kişi oturmuşlar sofraya ağızlarını bıçak açmıyor. Hep şöyle yemekleri kesin ne zaman iftar dedi bir girişiyorlar manasını satayım doydular dır başla iki saat dinle hepsinin çenesi açılır e doydu herif Anladım. oruç ne yapıyor şehveti kırıyor istekleri gideriyor azaltıyor ama oruç nasıl olsun nasıl tutulsun şöyle tutulsun sahurda çok yensin iftarda az yesin. Bunu da yapan ilaçlık yok be. İlaçlık arıyorum böyle yok. Sahur ne kadar yersen o kadar fazileti var. Yemekten tıkansan, ölsen sofrada kalsan şehit olursun diyor. Sahurda ye. Ama yiyemiyor neden? E, uyku sersemi iştahım yok. Hatta bazıları diyor ki uyku yemekten hayırlıdır beni kaldırmayın. Adam Uyku bastırıyor, kalk diyorlar ye, yok diyor hiç iştahım yok, kalksam da ne yiyeceğim? Halbuki bidattır, onun yaptığı bidattır. Kalkacak, illaki yiyecek. Bir su olsun, sahur yapın, sahurda bereket var. Mutlaka iyi. Ama uyku sersemi yemiyor adam. Kalksa çayı dökecek üstüne, öyle sersem tavuk, bir şeyler yiyor, yatıyor aşağı. İftarda u açlığı hissediyor o tam ya. Kaç çeşit de yemek iftarda çok hazırlık var. Onu buluyor. Neye benzer? Bütün gün oruç tutan diyor, akşama kadar uğraşıp bir ev yapana benzer. Akşam iftarda çok yenenliğe benzer, akşam bir vilayet yıkana benzer diyor. Karımı çok mı şu Oruçlan bir ev yaptın, iftarda çok yedin bir vilayeti yıktın, zarar. İlla iftarda az yemenin çaresi. Savurda çok yenirse evvel Allah insanı tutar. E iftarda da az yenirse savurak çok yenir. Çünkü iftarda tam doymazsan e savurda acıkacaksın. Adam iftarda bir yok kusacak kadar. Kalkıyor lobaya. Ellerini uzatmış kaldırın beni. Adam şey, Biri sofrada oturuyoruz dediler bir pat etti. Ulan ne oldu bir de kemeri patlamış. E, bu kadar yenir mi ya? Bu kadar yenir mi? <gülüyor> Allah. Çünkü arkadaşlar, mide boş, akşama kadar boş, sana orucu niye tutturdular? E bir oruç tutun sıhhat bulun hadisi de var, bu bir periş sıhhat gayesi de gülüyor. ama sen akşama kadar boş bıraktığın mide, akşam değil, tıka bas doldurursan o ne oluyor o mide? Gaz! Sıkışıklık, tıkanıklık, hazımsızlık, kalbi sıkıştırma, nefesi tıkatma. Akşam namazını kılacak hal kalmıyor. Bir teravihe geliyorsun geyiren geyirene böğren böğrene ya. Böyle mi olur? Öyle değil mi ya? Olmaz ki ya. İslam'da yok, sahabede yok, sünnette yok, geçmiş büyüklerde yok. Bunlar bidat şeyler, uydurma şey. Dinde yok böyle şeyler. Sana kim dedi 40 çeşit iftarlık hazırlığı hangi kitapta var? bir çorba bir sebze tamam bitti bu kadar ama gel anlat gel anlat bu millette bu çok yemek hastalığı var bizim millet şimdi sana dediler ki perhiz yap da miden dinlensin sen kalktın tık attın ona hepsini birden ne oldu Mide ağ beter harap oldu ondan sonra dedi ki hoca diyor, oruç tutuyorum ama diyor Şehvetim de diyor kırılmıyor diyor. Nasıl kırılacak? Tâbet'e kabarır. E böyle yiyen adama oruç tutmasaydın o kadar yemeyecektin ha. Çünkü oruç tutmayan adam sabah öğlen böyle çatmak ne buluyorsa yiyor. Oruçlu olunca şimdi e, bir üç öğünde yediğini bir öğünde yiyince ne oldu? nehuzu billah insandaki nefis ve şehvet kabarıyor. Bunları unutmayın. Lâalleküm tettekûd. Oruç tutun, takva olun, haramlardan sakının. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gençlere şöyle buyur. Ya maşaraşşebâb! Ey delikanlılar! Men istitââ minkumul bâete felletezevvet! Evlenmeye gücü yeten hemen evlensin! Fe inne lil basar ve Evlenmek, gözü haramdan korur, namusu korur. <gülüyor> Mutlaka evlenmek lazım fakat bu zamanda da bu iş çetinleşti oğlanı, kızı bu verdiği gibi evlendirmek lazım, şimdi turşusunu kuruyorlar, 25 yaşına, 30 yaşına kadar evlendiren yok, e, ana baba evleneyim dese çocuk paramız yok, şuyumuz yok, buyumuz yok, bekle bekle bekle, adamın zaten pili bittikten sonra evlendiriyorsun ya bu niye yaradı ki böyle Arap öldükten sonra pilavı göğsüne dök ya bunun en şehvetinin taşkın olduğu zamanda da bunu kollayacaksın haramdan yoksa niye yaradı ki ya Kız kızı olanlar da Allah muhafaza etsin tamam şunu isterim bunu isterim şunu isterim bunu isterim damadın canını çıkarıyorlar sonra kızı veriyorlar ölmüş herife ne kız veriyorsun da herifi bitirdin ya ya kolaylık yapın arkadaş kolaylık yapın ya Başka göz edin ya müslümansız ya mübarek kolaylık yapın şunu şunu şunu tutturmayın bir şey istemeyin ya evlensinler namuslarını korusunlar işte şu gençler ya yok bu evlenmeyi çok zorlaştırdılar pahalılık had safhaya ulaştı bu çarpık düzen bu milleti mahvetti enflasyon, pahalılık bilmem ne adam nereye ne kazansın ne harcasın, ne hazırlasın ömrü boyu çalışsa yiyeceğine giyeceğine yettiremiyor nerede kaldı kenara ne koysun da neyle ne hazırlasın evlensin ya bu millete yazık değil mi Allah aşkına Acımak lazım. E benim evlenmeye gücüm yetmiyor. Ne yapayım? E zina et. Sus! Ulan ne bozuk herifler ya. Neymiş? Bu kadar bekar varmış da, evlenmeye de paraları yetmiyormuş da, e zina kolaymış, bedavaymış da, millete hizmetmiş, sosyal hizmetler. Ne boynuzlu namussuz, şerefsiz bunlar. Bunu sosyal hizmeti mi olun? Zina evi açacak mı? önüne de getirmiş kurban kesiyor tekbirlerle efendim vatan millete hayırlı olsun diyor böyle dinsiz bunlar ya gazetenin baş sayfasında hem de bilmem nerenin nesi bu olur mu kim demiş sosyal hizmet? vicdansız dinsiz imansız o beş yıldızlı otellere vereceğim paralarla vatan millet evlendir, evlendirsene trilyalları verdin oralara mark dolar hesabı hem de evlendirsene bu milleti Ömer ibn Abdülaziz radıyallahu anh Büyük adam Ne ilan ettiriyor Kim evlenmek istiyorsa gelsin Hükümet bütün masrafını karşılayacak Hemen evlendirelim diyor Milletin aklı çıktı başından bu Nasıl devlet reisi bu nasıl hükümet ya İşte şeriat nizamı budur Herkes gelecek Gücü yetmeyen bedava evlendirilecek Böyle bir şeriat nizamında fuhuş olur mu Anarşi olur mu onun için dikkat edelim. Bir an evvel o nizama kavuşmak için cihad edelim. Ya, Benim oruca gücüm yetmiyor. Ne yapacaksın? Şey evlenme gücüm yetmiyor. Faleh bir saum. Şehvet ateşinden yansam bile zinaya düşmeyesin, oruca devam edesin. Fehinle oruç onu keser. Enemedin. Gençler. Evlenme gücü yetmeyenler sıralı oruç hem sevap hem de nefisleri kırgın olur elhamdülillah Resulullah böyle tavsiye etti sallallahu aleyhi ve sellem evet, orucun faziletleri saymakla bitmez arkadaşlar bir hadisi şerif rivayet edeyim <gülüyor> allah Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor küllü amel ibni âdeme lehu illassav Adem oğlunun bütün yaptığı ameller onun içindir namaz senin için hac senin için zekat senin için umre senin için sadaka senin için son oruç fe innehuli o benim için Allah buyuruyor o benim için ve en eczibi onun mükafatını ben vereceğim yedeutamehu <gülüyor> وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ اَجْلِهِ Yemeğinin için bırakıyor. Suyu niye bırakıyor, şehveti niye bırakıyor? Adam sofranın başına oturuyor. O yemekler gözünün önünde duruyor, tütüyor. Bir elini uzatıp da bir lokma alamıyor. Bu neden? Bunu kim engelliyor? Ancak Allah'ın rızası ve korkusu engelliyor. Onun için Rabbimiz bu bir rivayette buyuruyor. en جَزَاهُوُ Oruçlunun mükafatı söylenmemiş sayılmamış en azından bire on e yüz bire yedi yüz diye de kayıtlanmamış orucun mükafatı bizzat ben kendimi vereceğim ona diyor kendimi vereceğim rızamı vereceğim cennetimi vereceğim cemalimi göstereceğim bundan büyük cevap mı Bu Oruç oruc risaimi ferhatan Oruçtan iki kere seviniyor. Ferhatun hayne yuhtur. Bir iftar ettiği zaman adam ciğeri de çok parçalanmış. Böyle hararetli bir zamanda da çalışmış, ter atmış. Yani hakikaten ağzı ciğeri kurumuşsa o su giderken bu ağızdan aşağı. O ne ferahlanıyor. Ve ferhatun hayne ilah Rabbahu. Bir de Rabb'isine kavuştuğu zaman nasıl ferahlanacak onu da bir görse. Ondan sonra Allahu Teala Hazretleri Cennetin bekçisi Rıdvan'a vahyediyor. Kıyamet günü olduğu zaman, kabirlerdekiler diriltildiği zaman... Allahu Teala Rıdvan'a vahyediyor. Ey cennet bekçisi! Ben oruç tutan kullarımı kabirlerinden... ...aç, susuz ve çıplak olarak çıkarttım. Cennette ne kadar? Tabak, çanak... ...kase... ...bardak... ...ipek elbiseler varsa... Bütün vildan, vilman, vildan, bütün hizmetçiler toplansın, oruçluları karşılayın kabirlerinden çıkarken yedirin, içirin, giydirin, öyle cennete getirin. Denizin köpüklerinden çok, gökteki yıldızlardan çok, yağmur damlalarından çok, kum tanelerinden çok. Ağaç yapraklarından çok meyveler, meşrubatlar, yemekler, lezzetler. Uu, hepsi getiriyor. Adam kabirden çıkarken ne diyorlar ona? Buyur yin, için. Allah Allah. Niye? Dünyada çok çektiniz de onun için. Külü veşravu. kulu veşravu henin. afiyet olsun. Hazma asan olsun kolay gelsin neden dünyada çok çektiniz ne çektiniz e benim için aç susuz durdunuz ya o düşün e oruç tutmayana ne denecek sen dünyada çok yedin içtin hiç benim için de oruç tutmadın şimdi zekkum ye gışlin ye dariye. cehennemde pişmiş ateş meyveler ye dikenli zekkumlar yut hamim iç hamim Son derece kaynatılmış kızdırılmış su. Onun bir damlası dünyanın dağlarına düşecek olsa hepsi akar. Ondan iç. Başından aşağıda dök. Dökün. Tabi arkadaşlar bu şaka mıdır? Allah-u Teala seni aç susuz durduruyorsa buna neler hazırladığını düşünsene. O sana boş iş yapan. Hadis-i Şerif'te buyruluyor. Üç şeye devam eden... Allah'ın hakiki dostudur. Üç şeyi zayeden Allah'ın hakiki düşmanıdır. Allah Allah <gülüyor> Men ala Ve men Neymiş Allah? min Namaz, oruç. Ve cünüplükten yıkanmak. Namaza beş vakit, vakti vaktine devam eden, oyuncuğu dikkatle tutan ve cünüplükten titizlikle yıkanan, kişiler Allah'ın gerçek dostları. Namazı atlatan, hiç kılmayan zaten, hiç yeri yok. Kıldığı halde muhafaza etme vaktini geçiren, kazaya bırakan alaca bulaca kılan, orucu dikkatsiz tutan, muhafaza etmeyen, cünüplükten yıkanmakta gevşeklik eden Allah'ın hakiki düşmanları Allah Allah bu çoluğa çocuğa, karıya, kuruya hep bunları duyurun, milletin bu işlerinden haberi olsun, insanın bir yerinde bir boya yapışır, yağlı boya yapışır, sakız yapışır tırnakları uzaklar içinde kir birikir su girmez içine cünüp kalıp gezer gezer cünüp ya Allah muhafaza çok dikkat edilecek tırnakları kesilecek devamlı kirleri alınacak efendim dikkatle vücuda bakılacak hiçbir yerde zerre kadar iğnenin çok kadar kuru yer kalmayacak üç kere tepeden tırnağı yıkanılacak ağızla buruna göbek boşluklarına kulak içlerine böyle hep dikkat edilecek ya bir ufak yer bırakırsın işte cünüp kalırsın bu namaz bu oruç bir de bu yıkanmak kadınlar soruyorlar şimdi soru gelmiş burada hasta halde yani cünüpken efendim, çocuk emzirme meselesinde yıkanıp da emzirse daha iyi olur ama çocuk çatlıyor çok ağlıyorsa o vaziyette de emzirebilir evet müsaade var şimdi Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Oruçlu kul iftar edeceği vakit ayaklarıyla yürüdü, elleriyle tuttuğu, gözleriyle baktığı, kulaklarıyla duyduğu, dilleriyle konuştuğu, kalbiyle düşündüğü bütün günahları affedildi. İftar sofrası, afum mağfiret sofrası. Ya oruç çok mıyım? Cinnel neyle 40 defa cennetler 4 kısım insana aşıktır Bunlar ne zaman ölecek de bize gelecekler diye hazırlanmış, donanmış bekliyor. Saimî Ramazan, birincisi Ramazan-ı Şerif orucu tutanlar. Ve Tehalil Kur'an, ikincisi Kur'an okuyanlar. Ve Hafizül Lisan, üçüncüsü dillerini haramlardan koruyanlar. Dördüncüsü ve Mut'umil Ciran konu komşularını yedirenler. Özellikle Ramazan'da fakir fukaraya iftar ettirenler. Uuu, bunun sevabı sayılmakla bitmez. İnşallah önümüzdeki sohbette Ramazan-ı Şerif hakkında çok mühim hadis-i şerifler var bugün yetişmez onları da haftaya okuyacağım inşallah, Allah Allah. i̇nşallah. <Sessizlik> oruç sayılı günlerde farz edildi ramazan ayında farz edildi <Sessizlik> içinizden kim hasta olursa o kadar hasta ki oruç tutarsa daha beter hasta olacak veyahutta tutmaya hiç de gücü yetmiyor komaya girecek zarar edecek Şimdi bu doktorlardan bir kısımları dinden, imandan, namazdan, oruçtan habersiz olduğu için adam gidiyor diyor ki bacağım ağrıyor diyor. Diyor bacağın ağrıyorsa diyor oruç tutamazsın diyor. Niye tutmasın diye. ilaç veriyor ona diyor mutlaka bu ilacı yutman lazım oruç tutma. ya bunu iftarda yut, sahurda yut. Yok e bu kadar zaman ağrıdı durdum biraz da dur işte orucu tut bunlar. Ama öyle bir olur ki mide ülseri feci bir ülser olur, kanama yapar. Veya efendim bir insülin vuran şeker hastası, sabah akşam iğne vuruyor, yemedi mi şeker düşüklük komasına girer. Bu gibi hastalıklarda Müslüman doktor, namazlı, abdestli Müslüman doktor tutamazsın dedi mi, tutar da komaya da girerse o da intihar olur. O da intihar olur, o yok. Ama sen efendim bacağım ağrıyor, başım ağrıyor diye, Orucu yiyemezsin. İlla Müslüman doktordan sorulacak, ehli sünnet bir adamdan müsaade alınacak. Biz doktor değiliz. Fetvayı böyle veriyoruz, Müslüman doktor bulan ondan durumunu öğrenecek. Hem seferin yahut yolda olursun. Ne kadar yolculuk? E 90 kilometre en az ileri gidilirse bu seferi olur. Seferi oldun mu, Ramazan'da da oruç tutmamaya müsaade var. Gerçi şimdi eskisi gibi yolculuklar zor değil. Otobüsler, arabalar, uçaklar, gemiler Evden rahat Tutulabilir, tutmalıdır Ama tutmayana da niye tutmuyorsun denmez Çünkü müsaadesi var Yolcuya müsaade var Eshab-ı Ramazan'da sefere çıkarlardı Kimisi tutardı, kimisi tutmazdı Ne tutan tutmayana, ne tutmayan tutana Niye böyle yapıyorsun demezdi Çünkü ruhsat var Tutmak azimettir, tutmamak ruhsat var Allah ruhsatlarla amel edilmeyi de sever Şöyle diyeyim Yolculukta zor bir, zahmetli bir seferdeyseniz ve bünyenize, vücudunuza oruç, zafiyet veriyorsa ruhsatla amel edin, güne gün kaza edersiniz. Ama sıhhatiniz yerinde, yolculuğunuz rahatsa tutmaya gayret edin mutlaka, azimetle amel edin. <gülüyor> o ne yapacak? Sayılı günler tutacak. Ne kadar? Kaç gün hastaydı, kaç gün tutamadı yolda, o güne gün. Güne gün tutacak hal ellezine hiç gücü yetmeyenler ne yapacak adam yaşlı veya çok hasta hiç gücü Fidye dün fidiye verecek nedir o tam miskin bir fakir doyumu güne güne bir fidiye e şimdi bu nasıl ayarlanacak buğday ekmeği olursa katık şart değil öbür ekmekler olursa katık <gülüyor> hesaba giriyor e buğday ekmeği 1200 mü 1200 lira desen, İslamiyette iki öğün yemek muhtemeldir. İki öğününde bir ekmek yese bir öğünde doyar. İki öğünde iki ekmek essin 2500 lira. En az yani, en fakir olan bu kadar fidye vermesi gerekir. Bir ekmek bir öğünde en az. Ama Rabbimiz ne buyuruyor? Ne kadar fazla verirseniz o kadar hayırlıdır. Ne yaparsın? 10 bin, 20 bin, 50 bin, 500 bin ver, Cengiz'in gününe tutamıyorsan. Fakir fukara sebeplensin. <gülüyor> Vermek her zaman için kar. evet Rabbimiz buyuruyor, ve tesumu gayrülle <gülüyor> kullarım. Yine de tutsanız, feme <gülüyor> teslima Ben en azından bir fakir doyumu fidye koydum. Ama gönlümden koptu fazla vereyim. Fevko <gülüyor> o daha iyi fazla ver. İki fakir doyur. Efendim bir güne üç gün doyur. O, onda ne var? Ne kadar yaparsan o kadar sevap. Ey hastalar ve ey yolcular yine de tutsanız sizin için daha iyidir. Bunu bilseniz mutlaka tutma taraftarı olurdunuz.